İşte biz de iç alemimizde şöhret-perestlik hesabına harekete geçen en ufak bir kıpırdanma karşısında hemen teyakkuza geçmeli, kendimizi yerden yere vurmalı, sürekli nefsimizle yaka paça olmalı ve böylece o öldüren virüslere karşı kalbimizin kapılarını bütünüyle kapalı tutmalıyız. Çünkü başta da ifade edildiği gibi insan bir kere şöhret, nam nişan, hubb-u cah deryasına açılınca, onun geriye dönmesi bir hayde zordur. Meseleyi Cevdet ismindeki şair bir arkadaşımın, aklımda kalan bir mısra ile ifade edeyim. İsyan deryasına yelken açmışam, kenara çıkmaya koymuyor beni. Evet, bir kere o gaflet deryasına açılır, şov türünden hadiselerin arkasına takılır, iltifattan zevk almaya, takdir-ü tebcillerden lezzet duymaya başlarsanız, zamanla yapacağınız her işte takdir beklentisine girer, iltifat intizarında bulunur, alkış dilencisi haline gelirsiniz. Şöhret tiryakisi olmuş böyle birini harekete geçirebilmek, bir iş yapmasını sağlamak içinse, Mutlaka her seferinde ona bir şeyler vermek gerekecektir. Tabii zamanla yapılan iltifatlar, takdiru, tebciller ona kâfi gelmeyecek. Onlarla tatmin olmayacaktır. Uyuşturucu müptelası bir zavallının uyuşturucuya olan bağımlılığının gittikçe artması ve aldığı o zehrin dozunu her seferinde sürekli biraz daha artırması gibi şöhret düşkünü bir nefis de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 şöhret bağımlılığı, bunları dahi yeterli görmeyecektir. Bu hale gelmiş bir insan, artık korkunç bir derde müptela olmuş, hasta bir ruhtur. Onu tedavi etmek de bir hayli zordur. Çünkü şöhret tutkusu başını döndürmüş, bakışını bulandırmış, aklını başından almıştır. Bu sebeple böyle bir şahsın kurtuluşu tabir caizse,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 çok ciddi takdir görüp, tevecüh ve beğeniye mazhar olabilir. İşte bu durum karşısında size düşen, koruyucu hekimlik anlayışıyla hemen kendinizle yüzleşip bir kenara çekilmeniz ve bütün o güzelliklerin arkasındaki hakiki maliki, o zat-ı ecelli âlâ'yı görüp göstermenizdir. Yoksa o takdir ve tevecüh, o alkış ve şöhret seyrapları önünde, Kütük gibi sürüklenip gitme ihtimali vardır. Soru Bir arkadaşımızın hal ve hareketlerinde, şöhret gibi bulaşıcı bir hastalığın emarelerini gördüğümüzde ona karşı muamele tarzınız ne olmalıdır? Cevap Öncelikle temel bir düsturumuz olan nefsimizin savcısı, başkasının avukatı olma disiplinini hatırdan çıkarmamamız gerekir. Yani içimizde en ufak bir görünüp bilinme arzu ve temayülü karşısında hemen harekete geçmeli, tevsiyi tahkikatte bulunmalı ve gereğini yapmalıyız. Ancak başkalarının tavır ve davranışlarını tecessüs etme, süzüp değerlendirme gibi bir vazifemizin olmadığını da unutmamalıyız. Evet başkaları hakkında suç dosyaları oluşturmak bize ait bir iş değildir. Biz yanımızda yerden yere vurulan, hakkında izan edilen ve hatta yüz tane suçuna rastladığımız kimselerle karşılaştığımızda dahi bunların hepsini unutmuş olarak onlarla münasebetimizi sürdürürüz sürdürmemiz gerekir. Ancak her ne kadar genel üslubumuz itibariyle başkaları hakkında tecessüste bulunma ve bir savcı gibi davranma vazifemiz olmasa da eğer bir arkadaşımızın şöyle böyle vücudunda bir sivilce çıkmış veya çiçek ya da kızamak gibi bir rahatsızlığa maruz kalmışsa yani rahatsızlığı her halinden görünüyorsa böyle bir insanın tedaviye ihtiyacı olduğunu da göz ardı edemeyiz. Bu durum karşısında, eğer söylediklerimizin müessir olabileceği ve o kardeşimizin maruz kaldığı hastalıktan sıyrılmasına bir vesile teşkil edeceğini düşünüyorsak, uygun bir üslupla ona yardımcı olmaya çalışırız. Şayet bizim ikazda bulunmamıza, bu durumla ilgilenmemize tepkisi olacaksa, o zaman da başkasını devreye sokar ve iyileşmesi adına ne söylenmesi gerekiyorsa, onları bir başkası vasıtasıyla ifade etme gayretinde bulunuruz. Çünkü bazen bize karşı bir hazımsızlık hissi varsa, diyeceğimiz çok güzel şeyler bile, diyeceğimiz çok güzel şeyler bile reaksiyona sebebiyet verebilir, ve karşı tarafta temerrüt duygusunu tetikler. Dolayısıyla böyle nazik bir konuda bir insanı fasit bir daire içine veya yanlış bir kulvara itmeme adına ille de ben söyleyeceğim dememeli. Üstad Hazretlerinin İhlas Risalesinde ifade buyurduğu gibi, başkasına söyletmek hoşumuza gitmelidir. Eğer önemli olan husus, hastalık sahibinin maruz kaldığı problemden sıyırılıp kurtulmasıysa, o zaman kime karşı tepki olmayacaksa o konuşturulmalıdır. Bu konuda dikkat edilecek önemli diğer bir husus da, samimi olduğumuz yakın arkadaşlarımızdan bir iki insanla, eğri büğrü, yamuk yumuk halimizi onların tembihiyle görme adına karşılıklı bir akitte bulunmamızdır. Yani bu kişilerle aramızda öyle bir kardeşlik tesis edeceğiz ki, Kur'an ve sünnet zaviyesinden gördükleri eksikliklerimizi, eğri büğrü yanlarımızı rahatlıkla bize söyleyip ikazda bulunabilecekler. Mesela namaz, bir müminin hayatındaki en ehemmiyetli, en ciddi bir iştir. Kur'an-ı Mucizül Beyan buyuruyor ki, قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْم۪نُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Şüphesiz namazı huşu içinde eda edenler kurtuldu. Her şeyden mefhumu muhalif çıkarmak doğru olmasa da, zira onun kendine göre bir kısım şartları ve kaideleri vardır, bu ayetin mefhumu muhalifi alınacak olursa şunu söyleyebiliriz. Namazını hudu ve huşu ile, kalp havasının esinti ve feveranlarına, kalpte oluşan heyecanlara göre eda etmeyenler kurtulamazlar. Evet, namaz derin bir konsantre ile kulluğa kilitlenmeyi, iç-dış bütünlüğü ile Allah'a teveccühte bulunmayı ve onun her bir rüknünü eda ederken, saniye ve saliseleri vicdanında duyarak, yaşayarak ikame etmeyi iktiza eder. Yani namaz, insanın kalp, vicdan ve hisleriyle onunla bütünleşmesini gerektirir. Bu yönüyle namazın gaflete tahammülü yoktur. İşte benim mukabelede bulunduğum, sözleştiğim arkadaşım, namazımı bu derinlikleriyle ikame etmediğimi gördüğünde beni uyarmalı ve Allah aşkına senin konumunda bulunan bir insanın namazı böyle mi olmalı? Millet sizin gibi insanların namazına bakıp ona göre hareket ediyor. Eğer insanlar sizin bu namazınıza bakıp namaz böyle de kılınırmış der ve namazlarını verip beriştirirlerse ötede halimiz nice olur demelidir.'' Bu arada şunu da ifade edeyim ki, bir mukavele yapmış, birbirimize söz vermiş olsak da, yine de ikaz ve tembihte bulunurken denge çok iyi korunmalı. Hissiyat tahrik edilip tepkiye sebebiyet verecek davranışlara girilmemelidir. Çünkü insan tabiatında yanlışlarının söylenmesine karşı bir tepki hissi vardır. Bu sebeple yapılacak tembihler yumuşak söz, Yumuşak üslup ve yumuşak bir eda ile yapılmalıdır. Hasılı nam, nişan, şöhret, unvan, paye, makam, mansıp vesaire bunların hepsi öldürücü birer tehlikeli virüstür. AIDS'ten daha tehlikeli olan bu hastalıklar günümüzde salgın hastalık gibi yayılmıştır. AIDS sadece insanın cismaniyetine karşı bir tehlike oluşturmasına mukabil Bunlar, insanın ruhi ve kalbi hayatına karşı birer tehdit unsurudur. Eğer vefa ve şefkat isimiz varsa, ne pahasına olursa olsun, bu tür virüslere maruz kalmış insanların elinden tutup, onları kurtarma gayreti, mümin olmamızın bir gereği.